يا أيها الناس طغوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد Fa'estakal hadithu kitabullah ve hayren hedihedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel muhur <gülüyor> muhtetatuhah ve kulle muhtetetin bid'ah ve kulle bid'atin dalaleh ve kulle dalaletin fin nar zumme ba'd Değerli kardeşlerim, bu hafta 40. konu ve 85. dersi inşallah göreceğiz. E yine Uhud Savaşı ile ilgili Uhud Savaşı'nda şehit olan şehitlerin defnedilmesi ve bazı haberlerin e, aktarılması onları vereceğiz inşallah Değerli Kardeşlerim Uhud Savaşı Uhud Savaşı üstün bir gayret, çaba ve cihattan ümmete ümmeti böyle sınıflamıştı, derece derece e, bir hale getirmişti tasnif etmişti. O kadar çok gayret ediyor ki bu değerli insanlar ve hiçbir kimsenin, hiçbir ümmetin, toplumun yapamayacağı bir örneği, bir misali gerçekleştirmişlerdi. Bunlar samimi şehit olan, orada mücadele eden aleyhissalatü vesselamın Değerli ashabe. Onlar bulundukları mevki, yaptıkları işler ve savaştaki sıdıkları, doğrulukları, sadakatleri sebebiyle tarihi süslediler. Tarihin sayfalarını süslediler. Kıyamete kadar onların süsleri hiçbir zaman geçmeyecek. Onlar <gülüyor> ümmet içerisinde önder olmadı. Lider olmadı. Örnek olmada, kendisinden sonra gelecek kimselere öncülük etmede kıyamete kadar devam edecekler. Allah Azze Celle, müminlerin kalbinde onları kıyamete kadar yaşatacak. Müminlerin, iman edenlerin kalbinde kıyamete kadar baki kalacak. Allah bizlerin kalbinden onların sevgisini eksik etmesin. Yeryüzünde onların zikri hatıraları yüceltilmiştir. Allah tarafından. Allah Azze ve Celle onları Kur'an'da Kur'an'da bahsetmişti Kur'an'da onlardan söz etmiştir. Onları ileride söyleyeceğiz inşallah. Uhud savaşında savaş kızıştığı zaman savaşta böyle kendini belli eden, parlayan birçok insandan, birçok sahabeden bahsetti. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler ve şehadete nail oldular. Onlardan halen yani savaştan sonra Allah'a söz verenler yani cihatta, sadakatta, Allah'ın dinine bağlılıkta, iman üzere Allah'a söz veren kimseler olmuştur. Kıyamete kadar da olacak. Allah bizi bu sadaka tehli kimselerden kız. O gün öldürülenler arasında Yahudilerden bir adam var. Muhayri denen bir adam. İsmi Muhayri Yahudilerden. Siyer ehli, siyerciler bu adamı kardeşlerim bu sadık kimseler arasında yani Uhud'da şehit olan değerli kimseler arasında sayıyorlar. Ebn-i İshak, siyercilerden Ebn-i İshak'ın rivayetine göre Muhayrik denen bu Yahudi adam, ama Müslüman olmuş Tabii ki, Uhud günü öldürülüyor, şehit oluyor. Beni Sâlebe'den, yani Sâlebe oğullarından birisi, adam savaşa çıkmadan önce, ey Yahudiler topluluğu diyor, Yahudilere sesleniyor. Vallahi diyor, vallahi siz de Muhammed'e yardım etmenizin hak olduğunu, vacip olduğunu biliyorsun. Yani Muhammed'e yardım etmelisin. Dediler ki Yahudiler bugün cumartesidir. Cumartesi seviliyorsun onların tatil günü. Diyor ki adam sizin için cumartesi yok. Sizin için dinlenme yoktur. Ondan sonra kılıcını alıyor, hazırlığını yapıyor ve Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşa çıkıyor. Uhud savaşına çıkıyor. Diyor ki, çıkmadan önce eğer benim başıma bir iş gelirse malım diyor Muhammed'e ait. O istediğini yapsın diyor. Malımın Tamam Muhammed'e ait. Hadi sizlere, daha önce bir hadis zikretmiştim. Aleyhisselatü Vesselam Eğer diyor Yahudilerden 10 kişi diyor, 10 tane adam İslam'a girse, hidayet bulsa yani onların genelinin hidayet bulacağını söylüyor. Yok ama yok, içlerinde yok. Hidayete talip olan kimse yok. Çok nadir. Bunun gibi, Abdullah İbni Selam gibi çok nadir yani. Birkaç kişi öldürülürsen diyor, malım Muhammed Aittir istediğini yapacaktır. Sonra erkenden Aleyhissalatü Vesselam'la beraber Uhud günü çıkıyor. Savaşa ve şehit oluyor, öldürülüyor. Aleyhissalatü onun hakkında diyor ki Muhayrik, Yahudilerin en hayırlisi. En iyisidir. Allahu Akbar. Buna mukabil bir başka adam var. İsmi kendisine kozman deniliyor. Yavuz da Kazman da denilmiş. kozman Kuzman isminde bir adam. Bu adam Müslümanlarla birlikte Uhud'da savaşıyor. Ama öyle bir savaşıyor ki çok yiğitçe yani görünüşe göre. Lakin ham hamaset, hamiyet yani kavmiyetçilik sebebiyle savaşıyor. Kavmiyetçilik sebebiyle. Milletini, kavmiyetini tuttuğu için onlar kıyafetli Adına savaşıyor. Allah için değil. İbni İsa'nın Hasan bir senetle rivayetinde Katade'den, Amr İbni Katade'den geliyor rivayet. Diyor ki biz bizim aramızda bir adam vardı. Yabancı bir adam. Bilinmeyen bir adam. Ama ona Kuzman deniliyordu. Kuzman isminde. Aleyhissalatü vesselama bu adam hakkında bahsedildiği zaman o ateş ehlindendir. Diyor. O ateş ehlindendi. Allahu akbar. Umut günü olduğu zaman öyle şedid bir şekilde öyle böyle mücadeleci bir şekilde savaştı ki 8 veya 9 tane kafiri, müşri öldürdü diyor. Zorlu bir yani kuvvetli savaş ehli bir adamdı. Yaralandı, yarası onu durdurdu diyor. Sonra onu Beni zafer denilen, zafer oğullarının mevkisine alıp götürüyorlar, taşıyorlar yaralandığı için. Müslümanlardan bir adam ona diyor ki, Allah'a yemin olsun ki sen bugün ey kuzman, öyle bir savaşta cesaret gösterdin ki, öyle güzel cesaret gösterdin ki sana müjdeler olsun diyor. Bu adama adam diyor ki niye müjde olacakmış vallahi ben diyor ancak kavmime olan düşkünlüğümden savaştım diyor. Allahu akbar kavmime olan düşkünlüğümden onları düşündüğüm için hesaba kattığım için savaştım diyor. Eğer böyle bir şey düşünmeseydim savaşmazdım diyor. La ilahe illallah ve nihayetinde yarası iyice azınca şiddetlenince okunun uç kısmını alıyor Ve onunla kendisini öldürdü İşte aleyhissalatü vesselamın sözü gerçekleşiyor. İşte bu adam ateş ehlindendir. Diyor. Bir o Yahudi'ye bak, bir de Müslümanlar arasında savaşan bu adam. Bu kavmiyetçilik belası tam bir musibet. İnsan kavmiyetini, geçmişini, soyunu asla inkar edemez. Bu caiz değildir zaten. Ama kavmiyeti için ölmez. Allah için ölür. Allah'ın dini için ölür. Onun için savaşır. Çünkü o fayda verecek insana. Bu adam da böyle. Kardeşlerim, Kureyşli kafirler, müşrikler savaş meydanını terk edip Mekke yoluna düştükleri zaman aleyhissalatü vesselam kalkıyor, bizzat, bizzat kendisi Oradaki şühedai yani şehitleri gözden geçiriyor. Hallerini. Ve derhal çukurların yani mezarların kazınıp onların defnedilmesini emrediyor. O zaman 70 tane 70 tane şehit var. Uhud'da Müslümanlardan 70 kişi şehit. Bedir'de kaç kişi şehit? 14 tane. Ama Bedir'de de 70 tane kafirlerden öldürülmüş, 70 kişide esir alınmıştı. 70 tane şehit var. Onların defnedilmesi için hazırlık yap yapılmasını emrediyor. Buhari'de eee ve diğer sünen kitaplarında ve Beyhaki'de gelen bir hadiste diyor ki Aleyhissalatu vesselam onları kanlarıyla yani şehitleri üzerlerindeki kanlarıyla birlikte defnedin. Ve onları yıkamayın diyor. Kuslettirmeyin. Diyor. Bir başka rivayette diyor ki ben bunlara şahidim diyor. Aleyhisselatu vesselam bu şehitlere ben şahidim. Bunlar üzerine şahidim. Yani onların şehitlikleri kastediliyor herhalde. Şehit, şehit olduklarına ben şahidim diyor. Onları kanları içerisinde sarmalayın yani kefenleyin. Allah için Yara almış bir kimse Allah yolunda yara almış bir kimse kıyamet günü o yarasıyla gelir. Yarası kanar ama yarasından mis kokusu gibi bir koku çıkar diyor. Allahu akbar. İşte bu şehidin özelliği ve mükafatı. Rengi kan gibidir ama mis kokusuna benzer bir koku çıkar diyor. Şehitlerin görüntüleri o manzara o kadar ürkütücüydü ki böyle yürekler dağlanıyor, gözler yaşarıyor, ağlıyorlardı müminler. Çünkü şehitlere müth de yapılmıştı. Ağızları, burunları, kulakları, uzuvlarının hepsi kesilmişti. Allahu ekber. Onu size daha önce aktardım. Aleyhisselamün aleyküm. Amcası ve süt kardeşi Hamza radıyallahu anh'ın yanına gelince dayan, dayanamıyor, hüngür, hüngür, hüngür anama başlıyor. Neden biliyor musunuz? Daha önce anlattığım gibi, içi yarılmış, göğsü yarılmış ve ciğeri çıkartılmış. Hint bin Utbe adındaki kadın tarafından çiğnenmiş. Ağzına alınıp çiğnenmiş. Aleyhissalatü vesselam bu hali görünce, hiç dayanamıyor, ağlıyor. Hem de öyle şedid bir şekilde ağlıyor. allah Ekber. Yani düşünsenize. Yani, bunu tasavvur etmek için insanın candan sevdiği bir yakını, çoluğu, çocuğu, akrabası, Allah-u Ekber. Öldürülmüş, hadi öldürülmüş. Şehit o, Hamza Radiyallahu anh. Biz kendimiz için tasavvur edelim. Bizden birisi böyle öldürülmüş bir vaziyette, o yetmiyor bir de içine açıyorlar. Organlarını açıyorlar ve ona eziyet ediyorlar. Allahu Ekber hangi yürek dayanır? Hangi yürek dayanabilir bunu İnsanın en sevdiği ki aleyhissalatü vesselam Hamza radıyallahu anha o kadar değer veriyor ki yanına, yanından hiç ayırmıyor. Çok değer verdi insanlardan birisi. Allah ondan anlıyor. <gülüyor> Vele ičini čeke, čeke, čeke ali ali siatije sena. İbn Hişam'ın zevarında rivayet edildiğine göre Ali Sırat Veslan Hamza radıyallahu anh'ın önüne geliyor. Diyor ki: "Senin başına gelen bu şey başka hiç kimsenin başına gelmemiştir." diyor. Yani beni o kadar üzdü, o kadar öfkelendirdi ki diyor. Bu senin başına gelen hiçbir kimsenin başına gelmemiştir. Ve Cibril bana eğer bu İbn-i Hişam'in rivayeti sahi Cibril bana geldi ve dedi ki diyor Hamza 7 kat semanın üzerinde Allah'ın aslanı, Resulullah'ın aslanı diye yazıldı diyor. Allahu akbar. Allah. Buna gerçekten yürek dayandı. Az önce söylediğim gibi insan kendi çocuğunu en değerli, en sevdiği insanı böyle parçalandığını düşün insanların başına işler geliyor, hastanelerde otopsi yapılıyor, insan ona dayanamıyor biliyor musunuz? İnsan o otopsiye, herhangi bir ölüm sebebiyle yapılan otopsiye dayanan, karşı taraftan zulme uğramış bir şekilde hem öldürülen hem de cesedi üzerinden zulme uğrayan bir kimseyi düşünün. İşte aleyhissalatü vesselamın ciğeri böyle yani Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam örnek. En değerli insanlarına böyle yapılmış işte. En değerli, sevdiği insanlara böyle yapılıyor. Gözünün önünde ya. O değerli şehitlerden, sadık kimselerden biri de Amur İbni Cumuh. allah Teala... Ona şehadeti ikram ediyor. Aleyhisselatü Vesselam onun üzerinde, onun önünde durduğu zaman, ona yaklaştığında Amur bin Cumuh'un kendisine savaştan önce geldiğini hatırlıyor. Ve bu adam topal bir insan, daha, daha önce de anlattığım gibi. Ve topallığı da iyice belli bir insan. Dört tane oğlu var, 4 oğlu da bunu savaş çıkmaması için uğraşıyorlar, engel olmaya çalışıyorlar. Aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki, bırakın diyor. Sizin ona engel olmaya hakkınız yok. Deki Allahu u Teala ona şehadeti, şehadeti verir. Onunla rızklandırılır. Ve nihayet o da öldürülüyor, şehit ediliyor Uhud'da. Amr ibn Cumuh, bu şehit edilen adam, Aleyhissalatü vesselama gelip de Hani diyor ya Ey Allah'ın Resulü ben Allah yolunda Öldürülürsem Bu sağlam ayağımla Topal ayağımla değil de Sağlam ayağımla Cennette yürüyeceğim hakkında ne diyorsun Yürür müyüm çence diyor Aleyhissalatü vesselam da evet diyor Uhud günü şehit edildiği zaman kardeşinin oğlu yeğeniyle birlikte ve bir de yanlarında köleleri varmış. O da şehit ediliyor. Üçü birden üçü aynı kabre konuluyor. Defnediliyor. Bu değerli sahabe birlikte. Ali Silatü vesselam ona bakıyor şöyle Amru ibn Cunuha. Diyor ki sanki diyor onu cennette yürüyor. Sağ sağlam ayağıyla yürüyor gibi görüyorum diyor. Allahu a'la. Hafız'ın isabede yani Hafız ibni Hacer'in El-Ishabe adlı bir kitabı var. Sahabeleri filan anlatıyor. Orada mürsel bir senetle yani e, mursellik zayıflık ifade ediyor. Mürsel bir senetle de e, En-Numar ibni Malik'in bu şehitler arasında olduğunu zikrediyor ve aleyhissalatü vesselama gelip de Yemin ederim ki ben diyor elbette cennete gireceğim diyor aleyhissalatü vesselama. Aleyhissalatü vesselama ona neyle, neyle gireceksin dediğinde Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Ve o savaşta öldürülüyor. Uhud'da şehit düşüyor. Aleyhissalatü vesselam doğru söyledi diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu şehitlerin hallerini gözden geçirdikten sonra onların e, defin işlerinin az önce söylediğim gibi yapılmasını acilen defnedilmelerini emrediyor yıkanmaksızın bazı bu defin olayından önce bazı şehitleri aileleri hemen Medine'ye taşıyorlar baki mezarlığına defnetmek için ancak aleyhissalatü vesselam onlara o taşına nakledilen cenazelerin şehitlerin geri getirilmesini ve şehit düştükleri yere defnedilmesini istiyor çünkü bu Allahu u Teala'nın sünnetidir şehitler öldükleri şehit düştükleri yerlere defnedildi istisnai durumlar hariç Bunu Ahmet ibn-i Hanben, rahmetullah aleyh, müsledinde de ediyor, Cabir'den. Uhud günü, ölüler, yani şehitler taşındığı zaman, baki mezallığına depredilmesi için, a.s.m'ın çağırıcılarından, yani sözcülerinden birisi, <gülüyor> seslendi. Ali a.s.m. şöyle buyuruyor diye, şehitler ancak düştükleri, öldükleri, şehit oldukları yerlere defnedilecektir. Bunu emrediyor dediği zaman, Cabir'in annesi, bir rivayete göre annesi, bir rivayete göre de halası, Cabir'in babasını ve dayısını böyle alıyorlar, götürüyorlar. Yani Medine'de, Baki mezarlığına defnetmek ve onlara sus etmek için. Sonra bu emir gelince geri getiriyorlar o Uhud'daki mekana şehit olduğu yere defnediyorlar. Cabir'in babası Abdullah Abdullah radıyallahu anh savaşa çıkmadan önce Uhud savaşına çıkmadan önce Buhari'nin duayetine göre oğlunu çağırıyor. Diyor ki Cabir babam beni diyor geceleyin çağırdı. Ve dedi ki diyor ben Uhud'da peygamberin ashabından sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ilk şehit olacak kimseyim. İlk öldürülecek kimse benim diyor. Ve ben diyor peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra senden daha değerli bir kimseyi bırakmıyorum. Geriye seni bırakıyorum. Birçok kızı varmış Abdullah'ın. Benim diyor borcum var. Onu diyor benden sonra öde. Ve kızlara da diyor iyi bak. Yani onları gözet diyor. Sabah olduğu zaman gerçekten de aleyhissalatü vesselamın ashabından ilk şehit edilen Cabir'in babası. Radıyallahu anh. Bu adamın borcu var. Savaş bitiyor. Cabir radıyallahu anh. Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Babam diyor, bir sürü borç bıraktı diyor. Şu kadar da işte bakmam gereken insanlar var, kızlar var diyor. Aleyhisselatü Vesselam elinde bir miktar hurma olup olmadı olup olmadığını soruyor. Onu getirttiriyor. Cavir Radyal'den şöyle az bir hurma Şeysini böyle yığınını getiriyor. Hatırladığım kadarıyla. Sonra aleyhissalatü vesselam o hurma e, hırmanın böyle etrafında, o yığının etrafında dolaşıyor. Sonra da diyor ki, çağır şu alacaklıları gelsinler diyor. Hepsini çağırıyor. Hepsi çağrılınca alın diyor. Cabir'in borçlu olduğu kimseler alın. Hepsi de alıyorlar bir mucize gereği yani Resulullah'ın mucizesi gereği o hurma orada bereketleniyor. Hepsi de alacaklarını alıyorlar. Ve Cabir e, Abdullah'ın yani Cabir'in babasının bu hiç kimseye borcu kalmadı. Böylelikle de arkasından borcu da ödenmiş oluyor. Radiyallahu anh. Ve Âl-i İmrân suresindeki "Vela taqulu men yuqtalu fi sabilillah emvat" Bu ayetler onun ve onun gibi insanlar hakkında geliyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar bilakis diri diller. Velakin siz farkında olamazsınız. Onlar Rableri katında rızıklanırlar diyor. Bir ara Aleyhissalatu vesselam yine Hamza radıyallahu an yani baktığı zaman onların kefenlenmesi esnasında bakıyor ki onlar yıkanmışlar. Hani geçen hafta da söylediğim gibi. Bunu görünce ashabının bununla müjdeliyor. Bu hususta sahih gelen hadiste Hamza radıyallahu an ve Hanzala bin Errahib ebine yahut da İbn Amr bu sahabi cünüp oldukları halde savaşa çıkıyorlar. Bu savaşına yıkanamadan, yıkanma imkanı bulma bulamadan orada şehit düşüyorlar. Bunların faziletinden dolayı melekler onların yıkanmasına eşlik ediyor. Melekler yıkıyor yani. Allahu ekber. Aleykümselam Selam kardeşlerim. Topluluk halinde 2 iki, 3 üç, ikili üçlü bir şekilde def, def defnin yapılmasını, kefenlemenin yapılmasını orada izin veriyor. Bu neden? Çünkü öldürülenlerin, ölülerin sayısı çok fazla ve <gülüyor> kefen de, kefenlenecek malzemeler de az. Bundan dolayı ikişer üçer şekilde e, kefenlenmesini söylüyor. Dolayısıyla burada fıkhı bir hüküm var. Böyle zaruret hallerinde birkaç kişi birden kefenlenebilir ve aynı mezarlığa, aynı mezarlığa zaruret halinde gömülebilir. Ama zaruret yoksa gömülmez diyor alimler. Bukhari ve Müslüm'de, Habbab'dan gelen bir rivayette diyor ki biz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Habbab radıyallahu anh hicret ettik, Medine'ye göç ettik diyor. Allah yolunda. Allah'ın yüzünü istiyorduk. Ve bizim ecrimiz Allah'a, Allah üzerine vacip oldu. Bizden ecrini, ücretinden e, hiçbir şey alamayıp giden <gülüyor> kimseler oldu. Yani dünyalık bir nasibi olmadan, Allah'u alem kastedilen bu, dünyalık bir nasibi olmadan geçip gidenler oldu. Onlardan biri de Musab bin Umeyr'di diyor. Yaklaşık 40 yaşlarında Musab bin Umeyr şehit olduğu zaman. Uğut da diyor şehit edildi. o geriye hiçbir şey bırakmadı. Sadece bir kaftanı. Yani cübbe gibi bir üzerinde elb elbisesi vardı. Biz onu diyor, o elbiseyi kefenlemek için başının üzerine çettiğimiz zaman ayakları açılıyordu. Ayaklarına doğru çektiğimiz zaman ise başı açılıyordu. Allahu Akbar. Bu Mekke'nin çok zengin bir çocuğuydu. Çok zengin ailesinin bir çocuğu çocuğuydu. Ve çok değerli, böyle çok güzel, yakışıklı bir insan. Her şeyi Allah için terk etti. Öldüğü zaman üzerinde bir kaftan ve o da vücudunun her tarafını örtecek, örtecek derecede değil. Ona bile yetmiyor. Aleyhissalatü Vesselam bunu görünce başına çekin diyor. Tamam. Hani ayakları açık kalsın. Sonra ayaklarının üzerine de izdihir adında orada meşhur olan bir bitkiyi örtüyorlar. Ve bu şekilde depnediyorlar. <gülüyor> Radıyallahu anhı. <gülüyor> Hamza bin Abdul Muttalib'i beraberinde bir sahabeyle beraber defnediyorlar. Dediğim gibi genelde ikişer üçer şekilde üçer kişilik bir grup halinde defin gerçekleşiyor. Hamza radıyallahu an defnedildiğinde de aynı şekilde. Onun onun da üzerine böyle üzerindeki E, elbiseyi çekiyorlar başına doğru ayaklar açılıyor. Ayaklarına çekiyorlar başa açılıyor. Yani şehitlerin ahiretin efendilerinin hali bu. Sonra aleyhissalatü vesselam Hamza radıyallahu anh depnedilmeden önce ona bir namaz kıldırıyor. Cenaze namazı. Dokuz tekbir alıyor. Cenazede cenazeyi biz kaç tekbirle kılıyoruz? 4 tekbirle. 5 6 7 hatırladığım kadarıyla 8 9 tekbire kadar alınabilir. Bunların hepsinin delilleri var. Bunlar sünnetin tenavvu kısmındandır. Yani çeşitlilik kısmındandır. Ali Sıratu Resulullah Hamza Radıyallahu An üzerine 9 tekbirle kılınır. Ama öyle bir namaz ki Sübhanallah içini çeke çeke için için ağlay ağlayamaz kılınır en değerli ciğer paresinin namazını kılıyor. Hatta diyor ki bu halini görünce Hamza Radiyallahu'nun bu halini yani ağzı burnu kulakları kesilmiş müsle yapılmış, içi deşilmiş bir vaziyette görünce eğer diyor Safiye'nin diyor sızlanmayacağını içinde bir şey hissetmeyeceğini bilsem bunu diyor yani Hamza'yı bırakırım kuşlara kuşlara yeme olur cesedi diyor. Onu yeme kuşların yemesi yani o şekilde e, kuşlara bırakırım terk ederim diyor. Değil yeme, Kuşların yemesi için diyor. vahşi hayvanların yemesi için. Diyor. Safiye de Hamza Radıyallahu Anh'ın kız kardeşi. Yani o çok üzüleceği için bunu terk ediyor. Sonra diyor ki Çünkü Allah Azze ve Celle onu diyor, onu kuşların ve yırtıcı hayvanların karnından haşir edecekti. Eğer ondan çekinmeseydim diyor, bu şekilde terk ederdim. Diyor. Ve onu da bir e, kaftan içerisinde kefenliyorlar ve defnediyorlar. Yanında biriyle bir beraber. Yani onun bu halini görünce kardeşlerim, bu hadiste sahih Ahkamül Cenayizle Şeyh Alba'nın Rahmetullahu Aleyhi Hasennemiş daha doğrusu. Hasan bir rivayet. Onun böyle acılık acıklı halini görünce böyle söylüyor. Onları diyor Kuş, kurda kuşa yem, yem olması için bırakırdım diyor. Eğer Safiye kız kardeşi bundan üzüntü çekmeseydi diyor. Yoksa ona değer vermediği için bizatihi ona az önce de söylediğim gibi dokuz tekbirle cenaze namazı kılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud savaşındaki şehitlere bazılarına namaz kıldı, bazılarına da namaz kılmadı diye, yani cenaze namazı kılmadı diye gelen rivayetler var. Müellif diyor ki bunların arası şöyle bulunur. Aleyhisselatü Vesselam bazı rivayetlerde Uhud şehitlerini yıkamayın. Çünkü kıyamet günü ondan e, yaralarından bir mis kokusu gibi koku çıkar ondan üzerine de diyor cenaze namazı kılmadı. Sahih bir senetle gelen rivayet Ahmet bin Hanbel'de. Bir başka rivayette aleyhissalatü vesselam Hamza'nın yanına uğruyor. Bakıyor ki nüsle yapılmış ağzı burnu kesilmiş. Hamza'nın dışında hiçbir kimsenin cenazesini kıldırmıyor. Bugün gibi birçok rivayetler var. Bazıların da kıldığına dair, bazıların da kılmadığına dair. Burada kastedilen diyor, ilim ehlinin de söylediği gibi, Hamza radıyallahu anh dışındaki şehitlerin e, cenazesini kılmamıştır. E, gerek görmediği için sadece Hamza radıyallahu cenazesini kılmıştır diyorlar, ilim ehli. Bir de cenaze namazının kılındığına dair rivayetler ispat edici kavurlar. Yani ispat edici kabul ettirici bir rivayettir. Dolayısıyla cenaze namazı kılınmadı yok. Yani böyle bir şey yok diyenlerinki ise olumsuzdur. Dolayısıyla ispat eden olumlu olumsuz kimsenin e, üzerine e, ispat etmeyen üzerine daha doğrusu geçirilir diyor. E, kaydede el müsbetu mukaddemun ale'n nafi. Yani ispat edici kimse Yok sayıcı kimsenin üzerinde geçiriyor. Dolayısıyla kılmıştır. Ama ilim ehlinin gelenini, genelinin söylediğine göre e, Hamza radıyallahu anh'ın kıldırmıştır. E, cenazesini kılmıştır. Onun dışındakileri de kılmamıştır diyorlar. Ve Allah'u alim. Müellif de diyor ki, herhalde diyor bu ölülere çok işkence edildiği için onları taşımak sıkıntı olacağı için bazılarını kıldırmıştır bazen da kıldırmamıştır diyor. Yani o hali bir düşürseniz de yani şehitler, ölüler her taraflarını kesmişler, biçmişler. Yani onu kaldırmaya, cenaze için götürmeye insanın yürek dayanmaz. Vallahi halim. Aleyhisselatü Vesselam e, Ebu Davut'ta, Tirmiz'de ve başka hadislerde geldiği üzere bunları defnederken dediğim gibi ikişer, üçer şekilde bir kabri diyor ve diyor ki Kur'an'ı hangisi daha çok biliyor? Dikkat edin. Kur'an'ın ezberinde olan daha fazla kim? Kim daha iyi biliyor? Onu öne geçiriyor. Kur'an'ın değeri bu. Ezberleri artırmaya bakın. Ezberleri artırmaya bakın. Yarın ahirette, sadece bu kabirde, ahirette de her bir insan okuduğu ayetçe, yani Müslümanlardan, tabi iman edenlerden derecesi ayet okudukça yükselecek. Allah bizlere onu nasip etsin. Hepimiz de. Evet. Buhari'nin rivayetinde Cabir <gülüyor> radıyallahu an babasının defninden bahsediyor. Babası e, amcasıyla birlikte amcamla birlikte defnedildi diyor ama buradaki amcasıyla kastettiği eee şeyin Cabir'in babasının eee <gülüyor> Abdullah bin Amr'ın Cabir'in babasının kız kardeşi yani Cabir'in kız kardeşinin kocası Cabir radıyallahu anh'ın eniştesidir. Onunla dünyadayken yani kız kardeşinin kocasıyla kayın oluyor işte enişteyle kayın dünyadayken beraberlermiş. Definde de eee Uhud'da defnedildiğinde de aynı kabre defnedildi diyorlar. Abdullah ibn Amur ibn Haram Hamza bin Abdülmuttalip de az önce söylemiştim. Abdullah bin Cahş ile beraber aynı kabre defnediliyor. Kardeşlerim son olarak bu Uhud savaşında Müslümanlardan hiçbir esir yok. Yani müşrikler tarafından hiçbir Müslüman esir alınmıyor. Elhamdülillah. Ama müşriklerden bir kişi esir alınıyor Bir tane adam var. Bu da kim biliyor musunuz? Bedir'de esir düşenlerden bir şair. Ebu İzze denilen bir adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı Bedir'de e, esir alınca işte biliyorsunuz o esirlerle ilgili hükümleri tek tek anlatmıştı Bir kısmını fidye karşılığında bir kısmını hiç karşılıksız bir kısmını da Müslümanlara okuma, yazma, öğretme karşılığında sebest bırakıyor. Bu adamı da diyor ki tamam fidyesiz yani hiçbir karşılıksız bırakıyor ama diyor ki e, kesinlikle benim aleyhime, bizim aleyhimize bir şey söylemeyeceksin bizim aleyhimize çalışmayacaksın kimseyi de kışkırtmayacaksın diyor. Böyle bir söz alıyor bundan. Allah'ın yani bizimle savaşmayacaksın bize, bize karşı kimseyi kışkırtmayacaksın. Adam Mekke'ye dönüyor bu adam, bu cahil. Sözünden dönüyor, ihanet ediyor ve başlıyor kışkırtmaya. Uhud günü oluyor, Uhud savaşı geliyor. Müşriklerle birlikte onlarla savaşıyor. Onlarla birlikte Müslümanlara karşı savaşıyor. Ondan sonra da Ali'sülahattin'in eline zelil, alçak bir şekilde tekrar tekrar esir olarak düşüyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam bunu öldürttürüyor. Zayıf rivayetler var. Bu, buna işaret eden Müslümanın bir delikten iki sefer isim, ısırılmayacağına dair burada da almış ama bu rivayetler zayıf olduğu için onlara girmiyorum. Nihayetinde Aleyhisselatü Vesselam bu adama tekrar e, bir fırsat daha vermiyor. Onu öldürttürüyor. Tek bir esir Kafirlerden. O da öldürülüyor. Çünkü ihanet ettiği için. İhanetin sonucu da bu. Dediğim gibi Müslümanlardan 70 kişi kafirlerden de müşriklerden de bu savaşta yine 22 kişi kadar adam öldürüldü 22 tane adam. Evet. Allah-u Teala bu değerli şehit olan ve Onların e, arkasında sözünde duran ve Allah'a sözünü, sözüne sadık kalarak kavuşan, ister şehit olmuş olarak, isterse salih olarak güzel bir ölümle ölen bu sahabelerin hepsine rahmet etsin, onlardan razı olsun. Bizi de onların yolundan gitmeyi nasip etsin. Hazaballahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Esfanikallahüme ve zanik. Eşerülelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele